sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Evet. Hepimizi cennette buluşmayı nasip etsin. Evet. Rabbimizin cemalini gören onun rızasına erenlerden eylesin. Evet. Allah Azze ve Celle bizlerdeki kötü huyları alsın, hayırlısıyla değiştirsin. Allah Azze ve Celle bozgunculuk çıkarmayın dendiğinde biz yeryüzün ıslah edicileriz diyen münafıklar gibi yapmasın. İçi de dışı da bir olan, samimi, o sahabenin yolunda giden, özü sözü bir olan o gariplerden. demeyin. Kardeşlerim, sizlere birkaç hafta bir ders yapmak istiyorum. Birkaç hafta diyorum, sürebilir Allah izin verirse. Konu başlığın Fiten Bablar olacak inşallah. Biliyorsunuz yaşamış olduğumuz şu asır, şu zaman diliminde karışık olmayan bölge yok. Her tarafta bir yangın her tarafta bir ateş yanıyor ve her tarafta insanlar birbirlerini öldürüyor. Ama kim, kimin için, ne için, ne uğruna ne öldüren, ne de ölen bilmiyor. Bakıyorsun birisi Allah'a küfrediyor, dine küfrediyor, Allah'ın dinini hiçe sayıyor. Ölünce Allah'ın değer kıldığı kelimelerle zikrediliyor. Yani hak, batıl hep birbirine ne yapıyor? Karışmış. Fitne ve kargaşa hat safhaya gelmiş. O yüzden böyle bir sohbet silsilesini birkaç hafta işlemeyi uygun gördüm. Çünkü dinimizde kıyamete kadar, kıyametin kopma anına kadar olacak birçok şey bize dinimiz tarafından ne yapılmış? Bildirilmiştir. Hem bilgi tazeleyelim, bilmediklerimizi de öğrenelim babında. Doğru söyleyen ve yalan söylemesi mümkün olmayan o peygamberin dilinden sizlere bazı rivayetleri aktarmayı uygun gördüm. İnşallah sizler de memnun olursunuz. Allah bize anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Allah Azze ve Celle her türlü fitneden her türlü hücudan bizleri uzak kılsın. Evet. Kardeşlerim kısaca şu kelimenin üzerinde bir durmak istiyorum. Fiten veyahut fitne azgınlık, sapıklık, azap, fikir karışıklığı, fikir ayrılığı gibi manalara gelir. Bir şeye tutkunluk, günah, küfür, ayrılık göz alıcı güzellik yani güzellik mal veya evlat hep fiten kelimesiyle fitneyle zikredilen meselelerdir. Fiten fitnenin çoğuludur. Fitne ilk önce imtihan, deneme ve sınama anlamında kullanılmış. Yani mal da evlat da sizin için nedir? Bir fitnedir. Ne demek istiyor? Bir imtihan vesilesidir. Bu manada da ilk zamanlar ne yapılmış, kullanılmış, ama daha sonra bunun kapsamı ne atmış, genişlemiştir İslam hakimi olduktan sonra. Mekke'de münafık var mıydı? Yoktu. Niye yoktu? Çünkü orada iman vardı, mücadele vardı, şile vardı. Medine'de ne vardı? Münafıklar hatta falaydı. Niye? Orada bir rahatlık vardı. Bir çokluk vardı. İslam'ın bir gücü vardı. Ne alanacak ne vardı? İnsanlar vardı. Ama Mekke'de iman ediyorsan ölümle burun edin ki münafıklar asla buna ne yapamazdı? Güç yetiştiremezdi. Onun için kapsama yani fitne kelimesinin kapsamının genişlemesi Medine'den sonra olmuştur. Evet. Kur'an-ı Kerim'de 60 kadar ayet bu kelime ve türevlerini kullanmıştır. Saf olanı olmayandan ayırmak için altın, gümüş gibi maddeleri eritmek manasında fetin kökünden gelen imtihan etme, deneme, tecrübe etme anlamında bir sözcüktür. Yani saf, tertemiz olanı pis olandan ayırma Olay bu. Bundan türemiş. Ve Madenlerde de saf olan olmayandan ayırmak için ne yaparlar? Bir nevi ateşe tutarlar. Hemen ha, bu maden bak saf temiz, bu karışık derler. Yani madenci olan bunu bilir. <gülüyor> Fitne kelimesinin bu manalarından başka küfür, azgınlık, sapıtlık, günah, rüşvaylık, ayrılık, birisini azdırma, delilik, iç ihtilaf. Kargaşa, kavga, kalbin bir şeyi fazlaca beğenip etmesi, hoşuna gitmesi, bela, azap, musibet gibi anlamları da nedir? Fitnenin vardır. Çok geniş bir mana almıştır. Aynı zamanda insanların arasında bulunan ihtilaf, ihtilal, eşkıyalı kavgada fitneyle ne yapar? Zikredilir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İbn-i Mace'nin bir rivayette Ey ensar topluluğu şu beş şeyi yaparsanız sizde hayır namına hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Bunlardan birisi neydi? Hangi topluluğun emiri Allah'ın emirlerinden bir kısmını alır da bir kısmını bırakırsa Allah onlara ne yapar? İç kargaşa fitne müttela eder. Onların arasında terörü çeksik olmaz. Yani Allah'ın ayetlerinden emirler, yöneticiler bir kısmını alır, bir kısmını terk ederse o toplulukta fitne ne olurmuş? Hakim olur diyor. Bu da gelen rivayetlerin içinde meselelerden. Evet, şimdi gelelim. Bugün seçtiğim ilk kitap Sahih-i Bukhari'nin Fiten babları kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Enfal suresinin 25. ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki çıktığı zaman yalnız içinizden zulmedenlere isabet etmeyecek olan bir fitneden sakının. Ayet tekrarlayayım mı? Evet. Bakın. Çıktığı zaman yalnızca içinizden zulmedenlere isabet etmeyecek olan o fitneden ne yapın? Sakının. Yani düşünün, Salih'in devesini kaç kişi öldürdü? Dokuz kişi. Helak olan kim? Bütün kavram. Yani fitne çıktığı zaman o fitneye mani olmayan insanlar da onlarla birlikte ne yapar? Batar. Onun için ayet bizi açıkça ne yapıyor? Uyarıyor. Bir yerde fitne varsa, bir yerde zulüm varsa ona ne yapacaksın? Mani olacak. Olamadığın zaman o bela sadece onları ne yapmıyor? Bulmuyor. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini daima ne yapıyor? Fitneden sakındırıyor. Her zaman. Evet. ilk rivayetimiz Ebu Bekir'in kızı Esma'dan. Allah ondan razı olsun. Her ikisinden de, babasından da. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyor. Ben kıyamet gününde havzumun başında benim yanıma gelecek olanları beklerim. Evsel yanında. Benim önümde bazı insanlar tutulacak. Bunun üzerine ben ya Rabbi bunlar benim ümmetim. Bunlar benim ümmetim diyeceğim. Allah Azze ve Celle sen onların senden sonra dinlerinden arkalarına Dönüp gittiklerini bilmezsin buyuracak. Yani senden sonra bunlar ne yaptılar? Topuklarının üzerinde geriye döndüler. Allah Resulü ve Sellem onlar benden uzak olsunlar, onlar benden uzak olsunlar diyor. Abdullah İbni Ebu Muleyke duasında diyor ki Allah'ın dinimizden topuklarımızın üzeri geri dönmekten ve dinimiz konusunda fitnelere uğratılmaktan sana sığınırız. Amin, Amin ya Rabbi. Allah'ın dinimizden topuklarımızın üzerinde geri dönmekten ve dinimiz konusunda fitnelere uğratılmaktan sana sığınırız. Allah'ın dinimizden topuklarımızın üzerinde geri dönmekten ve dinimiz konusunda fitnelere uğramaktan sana sığınırız. Amin ya bu kadar sakındırılmasına rağmen bu kadar sakındırılmamıza rağmen dinimizde fitne var mı? Var. Hangi bir meselede netlik var? Arkadaşım bir tanesi internette bir resim koymuş. Ben de altına ince bir espri mahiyetinde benim ince esprilerden bir espri yaptım. Ayet Nisa 59. İhtilaf ettiğiniz bir şeyi Allah'a ve sununa götürün. Ayeti. Ben de yazdım. Ah kardeşim dedim. Herkes bunu söyler. Ama hiç kimse buna uymaz. Hele hele bizim taraf. Yani kitap Sünnetten amel ediyorum diyen insanların ilk öğrettiği ayetlerden birisi nedir? Bu ayeti kerimedir. Ama bir bakarsın herhangi bir şeyde in diyor, ne kereli geliyor herhangi bir şey ne olursa olsun Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine götür. Allah'ın ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Bunu hoca efendiler hep öğretirler. Hep anlatırlar. Ama herhangi bir ihtilaf mı geldi? Ne yaparlar? Ya sen şimdi Şeyh Binbaz gibi, Şeyh Albani gibi, Şeyh Hüseyin gibi adamların önüne mi geçeceksin? Bu bilden. Ya sen şimdi Ebu Hanife'yi, i̇mam Şafii, İmam-ı daha mı iyi biliyorsun? Karşıda. Kimsenin kimseye gınamaya hakkı yok. Bizimkiler de bu ayeti takmıyor, uygulamıyor. Karşı tarafta. O zaman niye öğretiyorsunuz? Sözden amelin birbirine ters düşmesinin adı neydi? Fısk değil mi? Bu bir nifak değil mi? Bu nedir? Fitnedir. Kargaşadır. Öğretenin amel etmemesi, öğretenin herhangi bir meselede karşı karşıya kaldığında nefsani davranması, fitnenin nedir? Ta kendisidir. Bakın, ileriki hadislerde gelecek, Deccal zuhur edecek. Onun ateş diye gösterdiği yer cennet. Cennet diye gösterdiği yer ne olacak? Cehennem, ateş. Şimdi Deccal'ın çıktığı bir ortamda avam bunu neyle anlatsın veli? Gelip alime soracak. Alim gider Deccal'a tabi olursa arkasındaki ne yapacak? Otomatik mi? Ona tabi olacak. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ne anlatılırsa anlatılsın yaşayamasa bile insan en azından doğruyu bilecek. Ona ne yapmayacak? Ters düşse bile inkar etmeyecek. Tevinle ne yapmayacak? Gitmeyecek. O yapıyorsa doğrudur demeyecek. Yanlışa herkes ne yapacak? Yanlış diyecek. Zengin bir kadın hırsızlık yapıyor. İnsanlar onun elinin kesilmesini uygun görmüyor. Ne yapalım, ne yapalım da Allah Resulü'ne bir şefaatçi gönderelim. Kimi kırmaz, kimi kırmaz, kimi kırmaz? Zeydi Kırmaz. Evlatlığıydı. Ahzab suresinin dördüncü ayeti inince evlatlığı haram kılınca Allah Azze ve Cennet ama kendisini çok sevdiği birisi babası dahi geldiğinde Zeydi Allah Resul ne yapıyor? Serbest bırak. İşte baba, işte ben. Zeyd kimi seçiyor? Allah Resul'u seçiyor. O kadar sevdiği birisi. E sahabenin gözünde ne kaçınıyor bu? Evinin adamı. Biz diyor kimi gönderelim? Zeydi. Zeyt Allah Resul'una gidiyor. Allah Resulü Zeyd'e hiçbir şey demiyor. Çıkıyor. Allah'a hamd ediyor ve ne diyor? Kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsa onun elini diyor. Bu din böyle ayakta kaldı. Geçmiş ümmetlerin helakı nasıldı? Sahabeyi Allah Resulü anlatıyor. Onlardan fakirleri diyor bir cürüm işlediğinde onlara hat uygularlardı. Ama fakirleri işlediğinde ve zenginleri işlediğinde uygulamazlar diyor. İşte onların diyor bu şekilde davranmaları dinin helak olmasına sebep oluyor. Siz de böyle olacaksınız diyor. Vallahi kızım Fatıma diyor hırsızlık yapsa ne yaparım? Elimi keseceğim. Bizde ne yapıyorlar? En iyi hırsızlar şeyhul İslam diyorlar. Öyle olunca da hak, hukuk ne yapar? Karışır. Ne hoca diyordun sen bugün mesajda? Tamam. He, falan hoca olmuş diyordun değil mi? Evet. Yine gelen rivayette kardeşlerim Sehil i̇bn saat Allah ondan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben havuz başına sizden önce varacak olan öncünüzüm. Havzımın başında benim yanıma gelip ondan içer, ondan içen kimse de asla susuzluk çekmez. Muhakkak ki benim yanıma kavimler gelecek, ben onları tanırım, onlar da beni tanır. Sonra onlarla benim aram ayrılır. Ebu Kureyre soruyor, Ey Allah'ın Resulü kim bunlar? Yani aralarının ayrıldığı kim? İmtina edenler diyor. İmtina edenler kim? Benim emirlerimi bırakıp başka şeye sarılanlardır. diyor. Şimdi dünyada herkes ne için yaratılmış? Kulluk. Yani herkesin fıtratında ibadet var mı? Var. Ya hakka ya gayrısına. İbadetlerin kabulünde kaç esas vardı? İki. Bir neydi? İhlas. Yani Allah için yapma. İkincide de neydi? Peygamberimizin sünnetine uygunluğu. E şimdi bu ibadetlerin kabulünü mahşer yerine gelip de defterine bakınca mı öğrenmek lazım? Yoksa yapmadan önce mi? Amel etmeden önce mi dindeki delilleri bilmek gerekir? Ettikten sonra kazık çakıp sınırları mı belirlemek gerekir? Hangisi? Etmeden önce... Delilini öğreneceksin ki sonra gazı çıkarmakla uğraşmayacaksın. O gazı oraya çaktır mı kolay kolay çıkmaz. İşte imtina eden insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi yalan söylemesi mümkün olmayan insanın sözünü bırakıp e, masum olmayan, vahiyle desteklenmeyen, vahiye muhtaç olan insanların sözleriyle ne yapıyorlar? amel ediyorlar. İşte bunlar da Kevser havuzundan ne yapılacak? Uzaklaştırılacak. Allah Azze ve Celle oradan kovulanlardan eylemesin. Amin. Kevser havuzunun büyüklüğünü hiç okudunuz mu? Ta diyor buradan sağına çölü kadar diyor. Hiç diyor onların maşrafalarını diyor sayısını biliyor musunuz? Gökteki yıldızlar kadar diyor. Ben sırf bu hadisten sonra bazen bezak olan veya yüksek yerlere çıktığında yatar yıldız saymaya çalışırdı kafam karışırdı. Yani düşünün saymak mümkün mü? Ama buna rağmen bu genişlikte o kadar bardağı var fakat kovulacak insanlar var. Allah kovulanlardan eğlenmesin kardeşim. Aman Yine devam eden rivayette sizler benden sonra dini konularda hoşunuza gitmeyecek olayların geldiğini göreceksiniz, diyor. Sizler benden sonra dini konularda hoşunuza gitmeyecek şeyler duyacaksınız, diyor. Enes, Allah kendisinden razı olsun. Enes'in kim olduğunu biliyorsunuz. Kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe kadınlarından birisi geliyor. Ebu Talha'nın hanımı Müslim. Ey Allah'ın Resulü herkes sana bir hediye veriyor. Benim verecek bir şeyim yok. Al bu evladım sana hizmet etsin diyor. Ve Enes Allah Resulü'nün evine rahat girip çıkan birisi. 10 sene hizmetinde bulunuyor. Ve Allah Resulü ve Vesselam vefat ettiğinde 17-18 yaşında veya bir rivayete göre 19 yaşında bir delikanlı. Ve Allah ona uzun ömür veriyor, mal veriyor, bereketli kılıyor. Enes, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken çok yumuşak huylu olduğunu, asla kızmadığını, çok sinirlense bile, ay seni iki kulaklı alnı toprağa gelecek gelesecek gibi ifadeler kullandığını söylerdi. Bakın Enes mescikte namaz kılmaya geliyor. Medine valisine ya peygamberin namazını kılarsın ben senin arkanda namaz kılarım ya da tek başıma şu meslekte namaz kılar, evime giderim bunun hesabını insanlara sendezsin diyor. Kime diyor? Var. Medine'nin varisine. Ne zaman? Enes sahabe. Daha sahabenin zamanında Yürü. dinde hoşlanılmayan meseleler ne yapmış? Çıkmış. Kim güçlüymüş? Sahabe. Güçlü güçlü dinde var. güçlük çıkaranlar sahabeler bak zayıf kalmışlar. Fitnenin olduğu bir ortamda inanan insanların gücü hep zayıftır. Çünkü Allah Resulü fitneden uzak durun demiştir. Mervan bin Hakem kimindi? Valisi Muaviye radıyallahu anh'un halifesiydi. Ama birçok bidatları hep ne yapmıştır? O çıkarmıştır. Yani ilk namazı şu Hanefi mezhebi gibi kılan Mervan bin Hakem'dir. İlk tekbirde ellerini kaldırıp böyle bağlayıp bir daha kaldırmayan Mervandır. Enes onun için müdahale ediyor. Daha sonra Enes'e baskı yapıyor. Enes zulümden baskıdan yoruluyor ve Muaviye radiyallahu anh'a mektup yazıyor. Ben insanlığın en hayırlısına 10 sene hizmet ettim. Bana bir gün olsun sen şöylesin demedi. Ama senin valinden gördüğü meziyet diye yazınca Muaviye Mervan'a mektup yazıyor ve Mervan ondan sonra Enes'e ne yapmıyor? Dokunmuyor. Ama birçok siten bablarını okuduğumuzda Ebu Said el kimdi? Sahabenin en küçüklerindendi. Aleyhissalatü Vesselam ifade ettiğimde böyle Torun gibi çocuklardandı. Bir gün Mervan'la el ele mescide geliyor bayram günü. Mervan ne yapıyor? Hemen hutbeye duruyor. Adamın birisi kalkıyor diyor ki sen ne yapıyorsun? Diyor. Ebu Said El Hudri kalkıyor Allah seni kahretsin diyor. Buraya kadar diyor beraber kol kola geldik, kardeş gibiydik ama bundan sonra değiliz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle mi yapar diyor. Mervan ne diyor? Bundan sonra böyle diyor. Senin böyle demenle bu böyle ne yapmaz? fitne, kargaşa da ne düşüyormuş Müslümana? Hemen uyar. Gücün neye yetiyorsa onu ne yapacaksın? Yapacaksın. Buraya kadar beraber el ele geldik ama bundan sonra kardeş ne yapamayız? Olamayız diyor. Neden? Çünkü öbürü fitne yolunu seçti. Nisa 88'i çok tutunuz mu? Ne oluyor ki diyor o münafıklara? Münafıklar yüzünden diyor iki parça oluyorsunuz. Onlar diyor işlemiş olduğu günahlar yüzünden diyor. Allah diyor kalplerini tepe taklak etmişken siz diyor iki grup oluyorsunuzdur. Yani müminle münafıklar yüzünden bile ne yapıyormuş? İki grup oluyormuş. Ya yani niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Halbuki bu hale getiren kim kargaşayı? münafıklardan başkası değil. Oyuna gelmeyin diyor. Ancak münafıklara kulak veren de o mayadan olan insanlardır. Sizler sakın gruplaşmayın diyor. Neden kulak veren o mayadan diyorum? He? Allah ayetinde diyor ki kulak verme diyor. Kulak verdiğin an işin bitti. Çünkü onların işi iftiradır, onların işi kargaşadır, Onların işi emanlanmaktır, başka hiçbir şey değil. Ne kafir'e yar olurlar, ne de mümin'e yar olurlar. İkisinin arasında gider gelir ya el giderler. Mümin çok amel diye az konuşan. Münafık facir, çok, çok konuşan ama ameli az olan. Allah müminlerden eylesin. Bizlerde fısk, fucur varsa Rabbim bunları bizden alsın. Evet. Demek ki dini konularda hoşumuza gitmeyecek çok nelerle karşılaşacakmışız. Resul bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Uyarıyorsa dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayette Allah ondan da Diğerlerinden de razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. İleride başınıza emirler gelecek. Sizin yöneten insanlar. Dünyalık işlerde kendi nefislerini tercih edecekler ve dini konularda da hoşunuza gitmeyecekle olayları meydana getirecekler diyor. Emirleriniz hep kendi nefislerini tercih edecekler. Sizin başınıza da Birçok olmayacak işleri ne yapacak? Getirecekler. Olaylar meydana getirecekler. Sahabeler soruyor. Ne yapalım? Yani o zaman ne yapalım? Böyle bir olay olduğunda onlara karşı nasıl bir tavır takınalım? Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam öyle bir durumda üzerinize gereken emire itaati yerine getirin. Kendi hakkınızı da Allah'tan isteyin. Yani size hayrı emrettiği müddetçe onu alın. Ama haluka isyanda mahluka itaat etmeyin. Sabredin. Yani buradaki sabır nedir? Emir sana şunu yap, bunu yap dedi. Ama münker. Yapmadığında sana ne yapar? Eziyet eder. Sabredin Ona da ne yapmayın? Şey yapmayı. Sabredin. Bu da zaman? Emirler dünyalık işlerde kendi nefislerini tercih ettiklerinde. Kendi çıkarlarını kolladıklarında. Her şeyi kendi menfaatlerinde çevirdiklerinde bunlar başınıza ne yapar? Gelecektir. Düşünün şimdi Ömer'e Allah kendisinden razı olsun. Hediyeler geliyor Bizans'tan. O elçilerle uğraşıyor. Evine geliyor. Yemek yiyecek, Bakıyor çok güzel bir koku var. Hanımına soruyor. Bu güzel koku nereden geliyor? Sana gelen elçiler diyor. Bana da hediye getirmiş. Hele getir bakayım diyor. Getiriyor. Güzel bir mücevherin içinde çok pahalı kokular var. Onları aldığı gibi beytül mala getiriyor. Teslim ediyor. Hanımı ama bu bana geldi. Şuna bak diyor. Kocası emir olmasa bu sana diyor hediye gelir mi? Diyor. Bu beytül malındır diyor. Sana haram. Ömer'in iki tane mumu vardı. Birisi kendi işlerindeyken yaktı. Birisi de devlet işlerinde. Ömer'in öldüğünü dağdaki çoban da bildi. Nasıl bildi? Çünkü kurt sürüsü geçer. Sürüye ne yapmazdı? Ulaşmazdı. Değmezdi. Ama bir gün kurtlar ne yaptı? Sürüye saldırınca çoban sürüyü bıraktı. Oh, Ömer öldü dedi. Oradakiler adam herhalde malı gitti, davarı telef oldu da kafayı yedi. Baktıklarında hakikaten o saatte Ömer şehit olur. Nereden bildin? Çünkü Ömer o kadar adaletliydi ki bu kurtlar her zaman buradan geçer ama suriye saldırmaz. Anladım ki dedi büyük bir şey oldu, bassız kaldı, Ömer öldü. Diyor. Allah onlardan razı olsun. Ha. Dağdaki çobanın dağdaki dürüstlüğü kalbinin e, evet. temizliği, başına gelen bir bela dahi onu ile değerlendireceğini ne yapıyor? Görebiliyor. Yani işaret etmek istediğim bu nokta. Evet. Ama kargaşa, fitne döneminde insanlar olayları değerlendirmekte çok zorlanıyorlar. Çünkü berrak bakmıyorlar. Hep nefsane baktığın zaman iş ne oluyor? Bitiyor. Şimdi Ramazan'ın serdarlan bir işi varsa Yaşar'a ne? Ramazan Serdar'la işini halledecek. Ramazan gelip Yaşar'a konuşmayacak. Serdar gidip veliye meselesini ne yapmayacak? Anlatmayacak. Ramazan'ın, Serdar'la işi varsa ikisi ne yapacak? Halledecek. Eğer ikisi halletmeyip bir başkalarına getiriyorsa bu münafıklıktır. Fitneden, kargaşadan, ayrılıktan başka bir şey nedir? Değildir. Bakın şimdi bir olay anlatayım. İki kişi Allah Resuluna geliyorlar. Aleyhissalatü Vesselam'a. Ve ne diyorlar? Bizim meselemiz şöyle şöyle şöyle. Allah Resulü ikisini de dinliyor. Hüküm veriyor. Diyor ki sen haklısın sen haksızsın. İkisi Peygamber'in hükmünü beğenmeyerek kime gidiyor? Ebu Bekir'e gidiyorlar. Üstüman bunlar. Ebu Bekir Allah Resulüne ne dedi? Böyle. Ben onun sözüne bir söz söyleyemem. Kime gidiyorlar? Ömer'e. Ömer'e. Ömer diyor ki dur geliyorum İçeride senin haberin var. Satırı alıyor, vurduğu gibi adamın boynunu koparıyor, öbürü kaçıyor. Kavmi ne yapıyor? Kıfas için Ömer'in kapıya geliyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalâhu aleyhissalâhu Ömer benim aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu Allah'tan ve Resul'dan geleni kabul etmeme. Kim uygulanır bu? Gayrı uygulanmaz mı? Çünkü Gayrı kabul etmiyor. İman edip de evet. iman ettiğini söyledikten sonra o hükme razı olmayana uygulanandır bu mülthetin Dur ki içeride senin cevabın diyor. Götürüyor. Allah Ömer'den razı olsun. Evet. Ubade i̇bn Samit Allah ondan razı olsun. Şöyle diyor. Bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şu şartlar üzerine beyat ettik. Allah ve Resul'un emirlerini dinleyip onlara hem neşeli hem de kederli zamanlarımızda hem zor hem de kolay halimizde itaat etme amirlerimiz kendi nefsi arzularını nefisleri üzerine tercih etseler dahi biz onlara itaat etmekle ne yaptık? Emrolunduk diyor. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim nokta şurası. Hem zorlukta hem de kolaylıkta. Hem kederli halde hem de neşeli halde. Şimdi Cemaata giden bir yol vardır. Birden cemaat ne yapmaz? Oluşmaz. Birden de aradan emir ne yapmaz? Çıkmaz. Düşünün bir yerde birlik, beraberlik var. İntizam var, huzur var. Kim rahatsız olur yaşar? Şeytan. Şeytanın büyüğü rahatsız olur. Birliği, beraberliği bozmak için elinden gelen her şeyi ne yapar? Yapar. Kimlerle yapar? Kendisine kulak veren küçük şeytanlarla yapar. Birliği, beraberliği bozdumu da teneke çalar. Olmadı davul çalar. Olmadı orkestire çalar. Ama ne yapar? Sevinir çalar. Darlıkta da bollukta da neşede de kederde de itaat var mı? Var. var. Birliğin olmadığı, düzenin olmadığı bir yerde tak su ver desen adam yüksünerek gider. Doğru mu? Ama bakın sahabe kadını geliyor, çocuğunu al bu sana hizmet etsin diyor. Niye diyor? Allah için diyor. Kim kazanıyor? Kadın kazanıyor. Kim kazanıyor? O çocuk kazanıyor. Ya şimdi istesek de o çocuğu peygamberin evindeki gibi yetiştirmek mümkün mü? Hangi bir aile bunu yapabilir? Görüyor musunuz aklı? Feraseti. Onlardaki ileriye dönüp düşünceyi. Yani fitneden ne yapıyor? Uzak. Aynı zamanda Enes Ebu Talha'nın nesip? Övey çocuk. E şimdi Övey çocuk biri evde ne kadar durabilir? İşte Çok zor ya. Yani, ne kadar adaletli de olsa. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sabah gidip akşam gelen birisi hem de peygambere hizmet elde ne yapar? Rahat eder. Hem de bilgili olur. Hem de kimin hizmetinde bulunduysa onun şey de ne yapar? Saygı görür. Birçok da hayra erer. Allah bizi hayırlarla beraber kılsın Hı. ve hayırlı insanlar gibi davrananlardan eylesin. Hı. İyilikte, takvada, hayırda yarışanlardan eylesin kardeşlerim. Hı. Evet. Yine rivayette Sait İbnu Amr'dan geliyor. O da Ebu Hureyre'den naklediyor. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü'nün salatı ve selam ümmetimin ölümü Kureyş'ten birkaç gencin elindendir buyurmuşur. Şimdi bazı rivayetler vardır. Aynı ayetlerdeki gibi müteşabittir kardeşlerim. Yani bir şey ne yapamıyorsun diyemiyorsun. Ama bazı alimlerimiz bu rivayeti şununla bağlıyor. Kabe'nin duvarları diyor, kerpiç kerpiç sökülecek. Hatta diyor, yabani otlar bitecek diyor. Aralarda. Sahabe hayret ediyor. E Allah'ın bu. Ne zaman olacak? Niye böyle soruyor? Müslümanlar bu. İbadet eden bu. E şimdi Kabe'ye gidiyorsun, Naklen yayınlar var Kabe'den. Canlı yayın. Herkes bakınca mest oluyor dönemleri Oradaki dönenleri e Bu kadar kan akıyor. Akıtan kafir. Bu kadar Müslüman varsa nerede bu Müslümanlar? 12 bin kişiliği olan bir Müslüman azlıktan dolayı yenilgi görmez diyen yalan söylemesi mümkün olmayan peygamber değil mi? Nerede bu insanlar? Ya bir müşkülat var yani. İşte diyor Kabe'nin kafasıyla makamı İbrahim arasında o Kureyşler alçak oğlu alçak birine beyat etmeden olmayacaktır. İşte, alimler bu hadisi onunla bağlayarak işte ümmetin helakı bunun elindendir diyor. Hatta bu rivayetin arkasında Medine'li bir çoban yolunu şaşırarak Medine'nin içine geldiğinde köylerinde. Mescidin içinde vahşi hayvanların barındığını görecek. Yani aslanları, kaplanları. Düşün. Peygamberimizin yattığı bir yer. Ne hale gelecek? Virane haline gelecek. Demek ki fitne bu kadar neymiş? Büyük. Allah fitneden de, fitneciden de, fitne ehlinden de, sapandan da, saptırandan da Allah bizi uzak kılsın kardeşler. Amin. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yaklaşan şerden dolayı afedersiniz, arabın vay haline demiştir. Bir gün Ali Sallallahu Aleyhi ve Allah kendisinden razı olsun Zeynep bint Caş naklediyor. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam'ın pak zevcelerinden bir tanesidir. Ali Sallallahu Aleyhi ve onun yanında yatarken bir gün kalkıyor uykusundan. Ve La İlahe İllallah diyor. Sonra akabinde yaklaşan şerden dolayı Arapın vay haline diyor. Ve Bu akabinde bugün Yecüc ve Mecüc setinden bir şey açıldı. Yani gedik açıldı diyor. Evet. Ve akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehadet parnağını halka yaptı. Şöyle. Yani Şununla şöyle halka yaptı. Bu kadar diyor. Ve bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a içimizde salih kimseler olduğu halde helak mı olacağız? Yani ismi salih olan değil ha, yani. Salih amel işleyen insanlar bu helak mı olacağız? Ey Allah'ın Resulü! diye sorulduğunda evet diyor. Günahlar çoğaldığında helak Şimdi bir insanın günah işlemesi nedir? Zulümdür. Şimdi günahı gizli işlerse gizli işleyenle, alenen, açıktan işleyenin günahı nedir? Aynı değildir. Gizli işlenin, işleyenin belası yoktur. Kendi nedir? Tövbe etse Allah onu ne yapar? Örtmüşse kimsenin ondan nedir? Haberi bile olmaz. Ama bunu alenen, gerine gerine yapıyorsa, içkiydi, zinaydı birçok şey, o topluluk ne yapar? Telak olur. Aynen sohbetin başında naklettiğim rivayetin bir kısmında ne diyor? Hangi topluluk ki diyor, zinayı alenen işlerse Allah onlara umumen öyle bir dela verir ki hastalık müptela eder ki aynen geçmişteki tavun hastalığı gibi arayıp da diyor onun şifasını ne yapamazlar? Olamazlar diyor. Yani her yapılan insanlardan da bir güzelliği ne yapıyormuş? Götürüyor. Yani yapılan günah fert ve topluma farklı farklı ne yapıyor? Boyutlarına geliyor. İşte burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ashab soruyor. Muhakkak ki kıyamete kadar biliyorsunuz salih insanlar olacak. Az da olsa bunlar ne yapacak? olacak? Peki diyor yani içimizde salih insanlar var. Olduğu halde mi? Evet diyor. Günahlar alenen işte. Şimdi herkes yaşadığı evi, mahalleyi, çalıştığı yeri gezip tozduğu, gittiği köylerini, iş yerlerini şöyle gözünün önünde mi geçirsin? Alenen günah var mı? Yok denen yer var mı? Camide iman bile olsa orada bile bir bela var mı? Demek ki Allah'ın belası geliyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah kavmimizin işlediği günahlardan bizleri helak etmesin, sorumlu tutmasın. Evet. Yani bu kadar bela, musibet, yağmur gibi niye yağıyor? Hadislerde ne yapmış? Hep geliyor. Yine Usame İbn-i Zeyd'den, Allah kendisine razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yüksek bir yerden Medine'nin taştan yapılmış yüksek binalarına baktı. Yani tek katlıdan çok katlılara çıkmaya başlamış insanlar. Sizler benim görmek olduğum tehlikeleri görüyor musunuz? Demiştir. Yani o binalara bakarak. Sahabeler hayır görmüyoruz ya Allah'a Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şüphesiz ben fitne ve felaketlerin evlerinizin yanlarına yağmur sularının düştüğü gibi düştüğünü görüyorum. Yani yüksek binalar olmaya başladığında fitnelerde yağmur damlasının düştüğü gibi ne yapıyormuş? Düşmeye başladığını kim görüyor? Allah Resulü. Sahabe, biz görmüyoruz. Diyor. Peki Allah Resulü bu sözü söyledikten sonra bizim bunlara ne yapmamız? görmemiz ve idrak etmemiz gerekiyor. Allah hepimize hayır versin. Evet, fitnelerin meydana gelmeleri. Ebu Hureyre naklediyor. Allah ondan razı olsun. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam zamanın birbirine yaklaşması, din adına yapılan amelin eksilmesi, kalplere Şiddetli cimrilik atılıp yerleşmesi, birçok fitnelerin ortaya çıkması ve hercin ölümün çoğalması kıyamet alavettededir. Tek tek sayın mı? Güzel şey Zamanın birbirine yaklaşması, yani bereketinin gitmesi. Adama bakın, askere gitmiş. Ona zaman geldim Abi diyor ki sen oldu ya diyor gideli diyor. Daha dün gibi gitmişin? Zaman ne yapıyor? Evet, ne yapıyor? Yani. Evde evden el ne kadar olduğunu? Bir ay O bile bilmiyor bak. Zaman ne yapıyor? Bugün birisi abi hakkını helal et. Gelemedim, yüzüne bakamıyorum. Telefon edemedim. Bir hakkını helal etti aradı. Ben dedim bu önemli değil. Allah razı olsun dedim. ya Ne demek? Hatırlaman yeterli dedim. Ya abi dedi, ben daha inan bir, bir buçuk hafta oldu zannediyorum. Ee, abi dedi, mesajın geldi dedi, ben toplu mesaj gönderttim. Gelemedim, hakkını helal et dedi. Neredeyse bir aya yaklaşmış yani. Şey olarak. Yani zamanın bereketi ne yapıyor? Gidiyor. Bir bakıyorum, sabah olmuş, bir akşam olmuş. Nasıl olduğunu ne yapmıyor? İnsan bilemiyor. Ve... Din adına insanlar ameli ne yaptılar? Eksilttiler. Aha Ramazan ayında orucun başlangıç ve bitiş belli mi? Olur mu canım diyor. Siz olmaz diyor. Ne yapıyorlar? Sahuru sabah namazına kadar çektiler. Olur mu? Geceden niye bırakıyorsun? İftara ne yaptılar? Ya bu kadar olmaz ki ya. Bizi bir saat aç bırakıyorsunuz. 50 dakika olmadı, 20 dakika geriden ne yaptılar? Adamların amelde gözü yok ki. Şeytanın peşinden giden şeytanın amelini işler. Resul'un peşinden giden Resul'un amelini işler. Hani kitap sünnetten amel ediyorduk? Hani bütün amellerimizi Kur'an ve sünnet yönlendiriyordu? Şimdi şahıslar ne yapıyor? yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi adamın birisi hilali gördüm gördüm diye bağırmış. Tam böyle hilal bekliyorlar. İbn Abbas getirin şu adam bir de ben bakayım diyor. Adam o kadar yaşlanmış ki gözü de az görüyormuş. Şu kaşının e, tüyü bükülmüş gözünün önüne geliyor. O da uyku sersemliğe bakır Hilali gördüm gördüm. E Bizde cinli çok. Fezili gördüm, gördüm. Tamam. Cinni gördüyse görmüştür. Hemen yap gitsin. Ya bir de bir akıllıya sorun. Yani gidip de cinninim dediğini yapacağına bir de akıllıya sor da akıllı ne diyor bakalım? Kur'an sünnetten sana bir nas kesesin. Değil mi? Onunla evet. namel et. Maalesef fitnenin hakim olduğu yerlerde kitap ve sünneti ne yapamazsınız? Bulamaz. Ama konuştukları nedir? Kitap nedir Ve önde gidenleri, alimleri, insanlara yön verenleri dünyada neyi tercih ederler? Hep kendi nefislerini. İşte burada kargaşa had safadadır diyor. İşte orada sabredin diyor. Allah Azze ve Celle bizlere sabredin diyor. Ve kalplerde şiddetli bir cimrilik. Bugün bir arkadaş ihtiyacı için geldi. Ona aynen şunu söyledim. Allah hayır versin dedim. Geçmişte bir arkadaş bana geldiğinde ben filana gönderirdim. O işini görürdü ve bana aynen şunu söylerdi. Vallahi billahi tallahi dedim. Yeminle de dedim. Abi Allah senden razı olsun. Bana bir Müslüman'ı gönderdin, işini gö yaptım. İşini hallettim. Ben böyle insanları bilemiyorum. Allah senden razı olsun ki bana böyle bir hayır işlettin diye dua ederdi dedim. Şimdi dedim senin gibi bir kardeş geldiğinde vallahi gönderecek kimseyi bulamıyorum. Gönderdiğim zaman ya o insan kayboluyor ya suratını asıyor niye bana gönderdi diye ya da başka bir şeydi. Çünkü herkes bir gramdan ne kadar ikinci gramı çıkarır bunun hesabı ne yapıyor? Ahireti yapmıyor. Vallahi benim göndereceğim kimseyi hakkını helal et dedim. Doğru söylüyorsun abi dedi. Aynı durumda ben de bendir de. Sen beni anlattın. Ama şimdi ben düştüm dedi. Şimdi anlıyorum dedi. Daha önce ben de durumum iyiydi. Birinin işini halledecek zamandaydım dedi. Anlatabildim mi? İşte fitne insanın içine girdi mi şiddetli ne olarak giriyormuş? Cimrilik, Cimrilik olarak giriyormuş. Bu da kıyametin alametlerinden. Evet kardeşlerim. Ve birçok fitnenin ortaya çıkması ve her cin yani ölümün çoğalması. Bunun üzerinde durmaya gerek var mı? Her tarafta insanlar ne yapılıyor? Öldürülüyor. Aha. Bomba sayımı yapılıyordu. Şu kadar. Karakola saldırıldı. Bu kadar. Saldıran da karşı koyandı Ölenler çoğaldı mı? Hemen sınırı geçelim. Kimin ne için öldürdüğü belli mi? Ha, Suriye'de. Irak'ta, Afganistan'da, daha öncesine Bosna'ya git, öbür taraflara git ve daha aşağılara, hala var mı? Adam tuttu, neymiş bir film, kaç sene önce çevrildi? Şimdi ne yaptılar? Peygamber hakkında hakaret ediyorlar diye filmini ne yaptılar? Sürü verdi, sen arıyor, hazır. Kim kim öldürüyor? Belirsiz. Ne için öldürüyor? O da bilirsiz. Allah hepimize hayır versin, fitnelerden uzak duranlardan eylesin. Şakik'ten geliyor, Allah ondan razı olsun. Ben Abdullah İbni Mesud ve Ebu Musa eleşari ile beraberdim. Allah ikisinden de razı olsun. O ikisi şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet kopmadan önce öyle günler var ki o günlerde cehalet çoğalır. Alimlerin Ölümüyle ilim kaldırılır ve ölüm vardır. Şimdi toplumda alim insanların sayısı fazla olsa, ölüm kargaşa olur mu? Olmaz. 99 kişiyi öldüren insanı düşünün. Alim ona ne dedi? Sen burada durma dedi. Falan yere gitti. Yani nasihat eden insanlar olduğu müddetçe toplumda ne vardır? Huzur vardır. Refah vardır ama alimlerin ölümü toplumdan e, ölümle ayrılmaları cahillerin sapan ve saptıranların çoğalması ne olur? O toplumda kargaşa, ölüm hak gelir. Çünkü nasihat dinleyecek, nasihat edecek bir insan yoksa ne yapacak o adamla? Düşün bir topluluk Kırkın üstünde işlerinde bir tane adam yok. Yoksa hepsi dersiyle, evasıyla ne yapan? Hareket eden adam. Bunlara kim akıl verecek? Herkes baş olma sevdasında olursa ne olur? Herkes koca olma sevdasında olursa ne olur? Birlik, huzur, beraberlik olmaz. Ama izzet de, şeref de dersen Orada her zaman ne vardır? Bereket vardır. Ne zaman Allah'ın izzet ve şerefini bırakırsa Müslüman, izzet ve şerefinin peşine düşerse, işte orada horluk, hakirlik, fitne, izzetsizlik ve şerefsizlik vardır. Evet. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah haftaya kalan yerden devam edelim. Fiten babları çok. Allah bizlere güzel bir anlayış versin. Haktan, hukuktan ayırmasın. Gönlümüze ferah versin. Bizden yardım isteyen Müslümanlara Rabbim yardım etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah bize de ehlimize de, neslimize de, çocuklarımıza da tevhid ehli olmayı nasip etsin. Allah bizlere hayra, iyiliğe giden kutlardan uzak duran bir nesil nasip etsin. Evet. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente, estağfurika ve etubi velhamdülillahi rabbi alem. Sorunuz varsa buyurun kardeşlerim. Evet. Siz yüz çevirirseniz ben de yakanızı bırakırım. Yani formül B'dir kitleyle mücadele etmemiz gerekiyor. Önümüzden o var